Bir hatıramı anlatmak istiyorum. Mekke'de talebeyken 80'li 1980'li yıllarda Türkiye'de bant tiyatroları çıkmıştı. Bant tiyatroları. Biz de böyle haftada bir filan gazeteler gelirdi. Ee, Türkiye'deki haberleri falan merak ederdik. Baktım bir gazetede bir yazar bir band tiyatrosunda Bedir Tiyatrosu diye bir tiyatro Bedir sahnesini canlandırıyor. Arkada fon müziği var.mış. Sonra biz bunu yıllar döndük. Bir tartışmayı tanıtıyor. Bir meclise katılmışlar. O mecliste alimlerden biri çıkmış demiş ki arkadaşlar Bedir gazvesi gibi göklerden tescil edilmiş ifadeleri oradan naklediyorum. Bir cihat hareketini Kur'an'ın Enfal suresine konu olmuş bir mübarek konuyu arkada fon müziğiyle nasıl anlatırsınız siz Allah'tan korkun Hıristiyanlığa gidiyoruz şirktir dalalettir falan anlatmış adamcağız o yazar da benim okuduğum yazar da diyor ki Yahudi diyor anladık bu bir sapıklık ama şirk deme bunu Allah aşkına diyor şirk deme diyor onu tenkit ediyor konu nerede biri diyor ki Bedir'in konuşulduğu bir tiyatro konusunda nasıl siz müzik çalarsınız arkada o müzik de muhakkak İslami müzik olan neydir? İslami müzik. Asaptan kalmış ya neydir? Onu yoksa her, her müzik olmaz zaten. Şimdi Müslümanların da bandosu oldu, orkestrası oldu. Ee, süreç ilerledi. Ne oldu? O zaman ne tartışılıyormuş? Bedir konuşulurken arkada hafif bir müzik sesi olur mu diye. Sonra bu yazara o efendi cevap vermiş Sen böyle gevşek alırsan Gün gelir Müslümanlar Kur'an'ı da sazla okurlar Görürsün belanı demiş Onlar yaşıyor mu yaşamıyor mu şimdi bilmiyorum 1980'lere ait Yazı çiziler Arşivimde de yok Ama şimdi Şimdi Kur'an ayetlerinin Daha iyi anlasın insanlar etki etsin diye Arkada güya güneş fotoğrafları filan ayetin azametleri anlatılacak müzik eşliğinde okunabiliyor ayetler.